zühd ve takvasıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zahitlerin en zahidiydi. Ondaki vera yani kaba manasıyla şüpheli şeylerden kaçınma o seviyede olmak şartıyla ikinci bir insanda yoktu. O sallallahu aleyhi ve sellem bütün tavır ve hareketlerini bu çizgiye göre ayarlamıştı. Allah'tan öyle korkardı ki sanki kalbi duracak gibi olurdu. O kadar hassas, o kadar duyarlıydı ki, gözyaşlarının akmadığı ve ürpermediği zaman çok azdı. O coşarken adeta bir derya, dururken de umman gibiydi. Şimdi hayatını bu çerçeve içinde geçirmiş bir insana, yukarıda arz ettiğim ayetleri yanlış değerlendirerek, dünyaya temayül ve günaha meyil urbası biçmek, büyük bir saygısızlık ve korkunç bir aldanmışlıktır. Allah Celle Celaluhu, onu öyle bir yücelik semasına oturtmuştur ki, yerde havlayanların sesi, ona hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Nerede kaldı ki attıkları çamur ona sıçrayabilsin? Zira onun zühdü takvası, Allah Celle Celaluhu'dan korkması ve günahlara karşı fevkalade derecede hassas davranması, onun günah işlemeye meyli olmasıyla katiyen bağdaştırılamaz. İşte şimdi de kuş bakışı onun bu derinliklerine temas etmek istiyoruz. Evvela zühd, Dünya O'na verilse sevinmeme, bütün dünya elinden gitse üzülmeme halidir. Bu hal Allah Resulü'nde doruk noktadadır. Bütün dünya onun olsaydı, herhalde bir arpa tanesi bulmuş kadar sevinmezdi. Bütün dünya bir anda elinden gitseydi, yine bir arpa tanesi kaybetmiş kadar üzülmezdi. O dünyayı kalben bu şekilde terk etmişti. Ancak bu terk, Hiçbir zaman kesbende dünyayı terk etmek değildir. Zira kazanç en mantık ve en güzelini bize gösteren yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun kesben dünyayı terk etmesi veya insanları buna teşvik etmesi düşünülemez. Dünyayı terk kalben olmalıdır. Buna en güzel delil de yine Allah Resulü'nün kurduğu İslam Site Devleti'nin kısa zamanda dünyanın en zengin ve en güçlü devletlerinden biri haline gelmesidir. Bir batılı düşünürün dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bir büyük devletten daha sonra tam 25 tane imparatorluk ölçüsünde devlet doğmuştur. Osmanlı devlet âliyesi bunlardan sadece bir tanesidir. Evet, zühtte temel düşünce bu olmalıdır. Allah Resulü Peygamberliğin aydınlık iklimine adımını attığı andan, dünya bütün debdebe ve ihtişamı ile onun ayağının önüne serildiği ana kadar hiç tavrını değiştirmedi. Hatta o, dünyaya geldiği anda sahip olduğu mal varlığına vefat ederken sahip değildi. Çünkü neyi var neyi yoksa hep dağıtmış ve infak etmişti. Bakın metrukatına, sadece birkaç keçi, ve bir de hanımlarının içinde bulundukları küçük odalar. Onlar da yine millete ait sayılırdı ki analarımız vefat edince hepsi de mescide dahil edilmişti. Oraya giden herkesin de bilebileceği gibi bu hücreler mescidin bir köşesine sıkışacak kadar dar bir yer işgal ediyordu. 1 hasır üzerinde yatması. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün Allah Resulü'nün huzuruna girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yattığı hasırın üzerindeydi. Ve yüzünün bir tarafına hasır iz yapmıştı. Odasının bir yanında işlenmiş bir deri, bir diğer köşesinde de içinde birkaç avuç arpa bulunan küçük bir torba vardı. İşte Allah Resulü'nün odasında bulunan eşyalar bundan ibaretti. Hazreti Ömer radıyallahu an bu manzara karşısında dikkate geldi ve ağladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağladığını sorunca da Ömer radıyallahu an Ya Resulallah, şu anda Kisra'lar, krallar saraylarında kuş düğünden yataklarında yatarken kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan sen sadece kuru bir hasır üstünde yatıyorsun. Ve o hasır senin yüzünde iz bırakıyor. Gördüklerim beni ağlattı cevabını verir. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer radıyallahu anh'a şu karşılıkta bulunur. İstemez misin ya Ömer, dünya onların, ahirette bizim olsun. Başka bir rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Mali ve mali dünya. Ma ana fi dünyaa illa kara kimin istizla taht şiyratın, sonra raha ve terk ha. Dünya ile benim ne alakam var? Ben bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu. Sonra da orayı terk edip yoluna devam eden. O dünyaya bir vazife ile gelmişti. Duygu ve düşüncede insanlara diriliş solukları getirmiştir. Vazifesi bittiği zaman da dünyayı terk edecekti. Dünya ile bu kadar alakasız bir insanın, dünya adına bazı şeylere temayül edeceğine ihtimal vermek, aklın kabul edeceği şeylerden değildir. Evet, o asla dünyaya meyletmedi. Ve o hiçbir zaman inhirafa yelken açmadı. İki, sadaka hususundaki hassasiyeti. Akşam yatmış fakat sabaha kadar dönüp durmuş bir türlü uyuyamamıştı. Sağına dönüyor, soluna dönüyor, uflayıp duruyordu. Sabah hanımı sordu, Ya Resulallah, bu gece rahatsız mıydınız? Çok ızdırap çektiniz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şu oldu. Yatağıma hazırlarken yere düşmüş bir hurma buldum. Onu ağzıma koydum. Fakat sonra aklıma geldi ki bizim evde sadaka ve zekat hurmaları da bulunuyor. Ya bu hurma onlardansa? İşte sabaha kadar bunu düşündüm. Bunun ızdırabıyla sağa sola dönüp durdum. Bir türlü gözüme uyku girmedi. Sadaka ve zekat ona haramdı. Ancak bu hurma kendine ait hediye hurmalardan da olabilirdi. Hatta bu ihtimal diğer ihtimalden daha kuvvetliydi. Çünkü onun hanesinde sadaka veya zekat malları gecelemez, geldiği gibi dağıtılırdı. Şüphenin en küçüğüne karşı böyle davranan ve hayatını hep böyle hassasiyet içinde geçiren bir insanın kesin haram olan bir işe yanaşması mümkün müdür? O, en küçük ve şüpheli bir şeyle dahi, ruh dünyasını kirletmeme mevzuunda pevkalade hassastı. Böyle bir irade nasıl olur da kesin bir günah karşısında gevşerdi. Hayır, o hiçbir günah karşısında gevşemedi ve ruhunda hiçbir günaha yol vermedi. Ruhu ve iradesi her zaman nezihti, tertemizdi öyle yaşadı ve Rafik Alaya da öyle yükseldi. 3 Beni Hud Suresi ihtiyarlattı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Ya Resulallah, saçınızda ak görüyorum. Birdenbire ihtiyarladınız bir derdiniz mi var? Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem cevap verir. سَيَّبَتْنِي هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتِ Beni Hud, Vakıa, Mürselat sureleri ihtiyarlattı. Hud suresinde ona فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ Emrolunduğun şekilde dost doğru ol. Hud suresi 112 denmişti. Bu doğruluk Cenab-ı Hakk'ın Habibi için çizdiği doğruluktu. Ve ondan bu çizginin korunması isteniyordu. Mürselat, cennet ve cehennemin zümre zümre ayrıldığını, insanların dehşet içinde iki büklüm olduğunu anlatıyordu. Vaka yine bu zümreleri gösterip teşhir ediyordu. Bu surelerde anlatılanlar, Allah Resulünü dehşette bırakıyor ve ihtiyarlatıyordu. 4. Ahirete Bakışı bir sahabi evinde Kur'an okuyordu. Aynı zamanda okuduğu Kur'an dışarıdan da duyuluyordu. Tam bu sahabi ve لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا وَقَعَامًا ذَا غُصَّةٍ azaban أَل۪يمًا Ayetlerini okurken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçmekteydi. Birden rengi sarardı ve dizüstü yere çöktü. Sanki ayetler onu ırgalıyor gibiydi. Evet o, bu ayetlerin tehdidinden öyle korkmuştu. Bu ayetler, hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar. Yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var. El-Müzzemmil Suresi 12-13 diyordu. Aslında bu gibi ifadelerden hiç endişe etmemesi gereken birisi varsa o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ancak o bize edep, terbiye ve Allah Celle Celaluhu karşısında takınılacak tavır adına ders veriyordu. 5. Nazarı ilahi karşısında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana, Kur'an oku da dinleyeyim dedi. Ben de ya Resulallah, Kur'an sana nazir olup dururken, ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Ben başkasından dinlemeyi severim buyurdular. Bunun üzerine Nisa suresinin başından okumaya başladım ve... فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا Ayetine gelmiştim ki, yeter yeter dediler. Döndüm baktım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor ve gözyaşları çağlıyordu. Kalbi çatlayacak gibi olmuş ve dayanamamak kertesine ulaşmıştı. Ayet ona ahiretteki dehşetli bir tabloyu sergiliyor ve şöyle diyordu. Her ümmetten bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman nice olur. Nisa suresi 41 6- Onun Tepekkürü Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, ''Ya Aişe, müsaade eder misin bu gece Rabbime ibadet edeyim?'' dedi. Ben de seninle olmayı severim fakat senin hoşuna gidecek olan her şeyi de severim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve namaza durdu. O gece sabaha kadar <gülüyor> Göklerin ve yerin yaratılışında Gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette akıl sahipleri için ibretler vardır. Ali İmran Suresi 190 Ayetini okudu ve gözyaşı döktü. Sabah olunca ezan okumaya gelen Hazreti Bilal kendisine, ''Ya Allah, kendini niçin bu kadar zora koşuyorsun? Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetti.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abden şekûra Buyurdu Bana bu kadar ihsanda bulunan Rabbime İhsanı ölçüsünde şükreden bir kul olmayayım mı? Meğer Allah Resulü ne için gözyaşı döküyormuş? O kendi çizgisi içinde Şükür zirvesini tutturamamaktan korkuyor ve bunun için ağlıyor. Böyle bir zatın günah işleyeceğini veya günaha meyletmiş olabileceğini düşünebilir misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yapmamakta ne kadar hassas, günaha girmeme mevzuunda ne derece dikkatli davranıyorduysa, emirleri dinleme konusunda da aynı derecede hassas, emre amade ve titizdi onun masumiyet ve nezahetine sadece bu zaviyeden bakılsa, zannediyorum başka delil aramaya ihtiyaç olmayacak. Aslında onun yaşadığı gibi bir hayat yaşamaya kimse güç yetiremezdi. Verdiği ibadetlerinde kendine karşı çok disiplinli ve nefsine karşı da çok ciddiydi. Adeta onun bütün hayatı ibadete göre programlanmış gibiydi. Adeta ibadet etmediği bir an yoktu. Tabii ki ibadeti sadece bildiğimiz namaz, oruç vesaire şeklinde sınırlandırmamak lazım. O sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı her işi ibadet çuğuyla yapıyordu. Biz ona zahitler zahidi derken kelime yetersizliğinden dolayı dedik. Yoksa onun zühdünü bir başka kelime ve bir başka lafızla ifade etmek gerekirdi. 7. Hayırdaki sürati Bir gün mescide geldi, cemaatinin önüne geçti ve namaza durdu. Ardından hemen namazını bozdu ve odasına doğru telaşla yürüdü. Öyle bir heyecan ve telaş içindeydi ki onu gören yangına gidiyor zannederdi. Biraz sonra geldi, eski heyecanından eser yoktu. Geçti namazı kıldırdı. Namazdan sonra sahabe, biraz evvelki heyecan ve tehalükünün sebebini sorunca, şu cevabı verdi. Biraz evvel, bana fakirlere dağıtılmak üzere bir şeyler getirildi, ben dağıtmayı unuttum. Tam namaza durduğum sırada hatırladım. Evimde böyle bir mal varken namaz kılmak hoşuma gitmedi. Gidip Ayşe radıyallahu anhaya o malı dağıtmasını söyledim. İşte buna züh denir, işte buna incelik denir, işte buna takva denir ve işte buna onun dünya ile alakası denir. Depalarca dünya ona temessül etmiş, kendini kabul ettirmek istemişti de. O her defasında elinin tersiyle onu itmişti. Sekiz günlerce aç ve susuz kalışı, onun. Günlerce ağzına bir tek lokma koymadığı çok olurdu. Zaten hayatı boyunca arpa ekmeğiyle dahi karnını bir kere doyurduğu vakit değildir. Aylar geçer onun evinde bir çorba kaynatmak için ateş yanmazdı. Bir gün namazını oturarak kılıyordu. Kıldığı nafile bir namazdı. Ebu Hureyre radıyallahu an Namazdan sonra sordu, ''Ya Resulallah, bir hastalığınız mı var? Namazı oturarak kılıyorsunuz.'' Verilen cevap, cihanı ürpertecek şekildeydi. ''Ya Eba Hureyre, günlerdir ağzıma götürecek bir şey bulamadım. Açılık takatimi kesti, ayakta duracak dermanım kalmadı. Onun için namazımı oturarak kılıyorum.'' Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bunu duyunca ağlamaya başladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi durumunu unutmuş, bana teselli veriyordu. Ağlama ya Ebu Hureyre! Burada çekilen açlık, insanı ahiret azabından kurtarır. O bir liderdi. Raiyetinin arasında günlerce aç kalanlar vardı. İşte Allah Resulü de kendi hayat standartını onlara göre ayarlamıştı. Tebaası içinde, maddi hayat itibariyle en fakirane hayatı o yaşıyordu. Hem de bunu kendi ihtiyarıyla yapıyordu. İsteseydi müreffeh bir hayat yaşayabilirdi. Bu onun için hiç de zor değildi. Zira sadece kendisine hediye olarak gelenleri dağıtmayıp yanında bırakmış olsaydı, o gün için en mesudane bir hayat yaşamasına kafi gelirdi. Ama o böyle yapmayı hiç düşünmedi. Bu katiyen onun ve yetiştirdiği cemaatinin dünyaya küsmüşlüğü veya dünyayı terk etmişliği manasına alınmamalıdır. Mesele bir kısım şom mağazların bir lokma bir hırka deyip Allah Resulüne ait bir ahlak ölçüsünü alaya aldıkları gibi değildir. İsteyen kazanır, zengin olur ve Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği ölçüde zekatını verir, infakta bulunur. Evet kimse böyle bir kazancın karşısında değildir. Hatta helalinden kazanmak İslam'da teşvik bile görmüştür. Bununla beraber Allah Resulü'nün ve O'nun has dairedeki bir kısım arkadaşlarının yukarıda müşahhas misallerini verdiğimiz anlayışa ve idrake sadık kalmaları gerekir. Aksi halde, her gün hızla büyüyen, Mekke ve Medine sınırlarını çoktan aşan bu cemaati, ilk günkü saffet ve duruluğunda tutmak mümkün değildir. Bu cemaat, sırf bir beden ve cismaniyet cemaati değildir. Ve işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatini, bu dinamiklerle ayakta tutmaya çalışıyordu. Onlardan istediği her fedakarlığı da evvela kendisi gösteriyor ve her meselede olduğu gibi, bu meselede de çıraklarına örnek oluyordu. İşte en çarpıcı örneklerden bir tablo. Gecenin yarısıydı. Açlık Allah Resulü'nün bütün dermanını tüketmiş ve artık gözüne uyku da girmez olmuştu. Belki biraz uyuyabilseydi, açlığın o şiddetli ızdırabından geçici de olsa kurtulacaktı. Ne var ki açlık, onu terk edeceğe benzemiyordu. Evinden çıktı, bir tarafa doğru yürümeye başladı. Biraz sonra bir karartı hissetti. Gelen biri vardı, dikkatini oraya çevirdi, tanımıştı. Bu hayatının hiçbir anında ondan ayrılmayan insandı düşüncede aksiyonda hep onunla beraber olmuştu. Şimdi de gecenin yarısında Medine'nin bu tenha köşesinde randevulaşmış gibiydiler. Gelen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona selam verdi. Ardından da sordu: "Ya Ebu Bekir gecenin bu vaktinde seni dışarıya çıkaran nedir?" Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nü görünce derdini unuta vermişti. Zaten o hep öyleydi. Hani Mekke'de Allah Resulü'nü kurtarmak için girdiği kavgada komadık olmuş. Bir gün baygın kalmış ve gözlerini ilk açtığında Allah Resulü'ne ne oldu diye sormuştu. Anası Ümmü Ümarek kızmış. "Ölüyorsun fakat hala onu düşünüyorsun." demişti o bilmiyordu ki Ebubekir radıyallahu an onu düşünmediği zaman ölürdü. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hayat kaynağıydı. İşte şimdi de ondan ayrı kalamamış ve bilemediği bir his onu buraya kadar sürüklemişti. Sürüklemişti ve Resulullah'ın sorusuna açlık diye cevap veriyordu. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Gözüme uyku girmedi ve dışarıya çıktım. Aynı dünya. Hemen ardından ekledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen niye çıktın? Cevap aynıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de açlıktan dolayı çıkmıştı. Tam bu esnada bir karartı daha belirdi. Belli ki bu uzun boylu görkemli insan Ömer'di. Zaten tablonun tamamlanması gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ı almıştı ama henüz sol tarafının her zamanki konuğu yoktu. Sanki tabloyu yarım bırakmamak için o da koşup geliyordu. Evet gelen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ti. Karşısında bu iki dostu görünce o da şaşırıp kalmıştı. Selam verdi, selama alındı. Ve söz sultanı Ömer radıyallahu anh'a niçin çıktığını sordu. O da aynı cevabı verdi. Açlık ey Allah'ın Resulü, açlık beni dışarıya çıkardı dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına Ebu'l-Heysem radıyallahu anh geldi. Evi o taraflardaydı. İhtimal gündüz de onu bağında görmüştü. Hiç olmazsa onlara hurma ikram eder ve açlıklarını yatıştırırlardı. Gelin Ebu'l-Heysem'e gidelim dedi. Ebu'l-Heysem radıyallahu anh'ın evine vardılar. Ebu'l-Heysem radıyallahu anh ve hanımı uyuyordu. Evde bir de küçük bir çocukları vardı. Yaşı beş veya altıydı. Önce kapıyı Hazreti Ömer radıyallahu an çaldı. O gür sesiyle, Ya Ebel Heysem diye seslendi. Ne Ebul Heysem ne de hanımı sesi duymadı. Fakat yatağında mışıl mışıl uyuyan o yavru birden yatağından fırladı. Baba kalk Ömer geldi dedi. Ebul Heysem radıyallahu anh, Çocuğunu rüya görüyor sandı. Yat oğlum, gecenin yarısı. Bu vakitte burada Ömer'in işi ne? Çocuk yattı, kapı açılmayınca bu defa da o narin sesle Ebu Bekir radıyallahu anh gelip seslendi. Ya ebel haysem! Çocuk yine fırladı, kalktı ve baba Ebu Bekir geldi diye bağırdı. Babası onu tekrar yatırdı. Fakat son gelen, sesi soluğu cenazeleri dahi dirilten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi. O, ''Ya ebel heysem'' diye seslenince çocuk artık yayından fırlayan bir ok olmuştu. Hem kapıya doğru koşuyor hem de ''Baba kalk Resulullah geldi'' diyordu. Ebu'l-Heysem radıyallahu anh neye uğradığını şaşırmıştı. Hemen kapıya koştu, gözlerine inanamıyordu. Gecenin bu saatinde hanesine Sultanlar sultanın üzül etmişti. Hemen onları içeri aldı. Gidip bir oğlak boğazladı. Bu şeref insana hayatta belki bir kere nasip olurdu. Hayatının en mesut anını yaşıyordu canını bile sofraya koysa azdı. Hurma getirdi, süt getirdi, et getirdi ve bu aziz misafirlerine ikram etti. Açlıklarını bastıracak kadar yediler. Ardından da yine Allah Resulü'nün gözleri dolu dolu oldu ve her hadiseye ayrı bir buğut ve derinlik kazandıran dudaklarından şu sözler döküldü. Allah'a kasem ederim, işte şu nimetlerden yarın hesaba çekileceksiniz. Ardından da şu ayeti okudu. <gülüyor> o gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Tekasür Suresi 8 İşte o hayatını bu kadar hassas ve bu kadar derin ölçüler içinde geçiren müstesna bir insandı böyle bir insanın hayatında inhiraf bulmaya çalışmak ya garaz ya da cehalettir. Hz. Ömer radıyallahu an ona en yakın olanlardandı. Ve onun hayatının züht yanını şöyle anlatıyordu. Allah'a yemin ederim ben Resulullah'ın sabahtan akşama kadar kıvrandığını bilirim. Zira hurmanın en kötüsü olan dakal denen hurmayı dahi bulup karnını doyuramıyordu. Halbuki o kimden isteseydi onun için en mükellef sofralar hazırlardı. Hem buna ne hacet? Kendisine gelen hediyeler her gün ona ve ailesine müreffeh bir hayat yaşatacak ölçüdeydi. Ancak o geleni dağıtıyor ve yarınlara bir şey bırakmıyordu. Kendisinin için dünya nimetlerinden istifade etmediği sorulunca da o şöyle cevap veriyordu: Dünya nimetlerinden istifadeyi nasıl düşünebilirim ki? İsrafil suru eline almış, Cenab-ı Hakk'ın emrini beklemektedir. Böyle bir durumda olan insan, gelişi güzel dünya nimetlerinden nasıl istifade eder ki? E- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazuğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fevkalade bir tevazu insanıydı. Zaten büyüklerde büyüklüğün alameti tevazu, küçüklerde küçüklüğün alameti ise gurur ve tekebbürdür. O tevazu nispetinde büyüyordu. Evet o büyüktü. Onun için de mütevazı Men <gülüyor> ve men Kim tevazu ederse Allah onu yüceltir. Kim de büyüklenirse Allah onu zelil eder, alçaltır diyor. Ve bunu hayatında da gösteriyordu. Herkes ondaki engin tevazuğa bakıyor ve büyüklüğün ne demek olduğunu anlıyordu. Kibirlenenleri, çalım satanları Allah Celle Celaluhu hep yerin dibine batırmıştır. İşte Karun, işte Salebe, işte Firavun, işte Nemrut ve işte bütün şeddatlar. Tebazu edeni, yüzünü yere koyanı da o yüceltmiştir. İşte Musa aleyhisselam, işte İsa aleyhisselam, işte İbrahim aleyhisselam, ve işte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onda mahviyet bir baş döndürücü derinlikteydi. O Allah'ın kulu ve Resulü'ydü. Gece gündüz Rabbine kullukta bulunur, kullukta bulunurken de itidali korur ve şöyle buyururdu. Seddidu ve qâribu. İstikametten ayrılmayın, itidali koruyun, ve devamlı istikamete yaklaşmaya çalışın. İbadet de olsa, iprat ve tefrit Allah Resulü'nün yolu değildi. O tam bir itidal ve istikamet insanıydı. Zaten istikamet müminin beş vakit namazında Cenab-ı Hak'tan talep ettiği yol değil mi? O yol ki, Nebilerin, Sıddıkların ve Şehitlerin yoludur. Ahirette onlarla beraber olmak isteyenler, dünyada onların gittiği yoldan gitmelidirler. Dinin ruhu kolaylıktır. Onu ağırlaştıran neticede kendisi mağlup olur ve dini yaşanmaz bir mükellefiyetler yığını haline getirir. Halbuki istikamet dairesinde yaşanan din, kolaylığın ta kendisidir. Bu husus, başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Kim bu dini zorlaştırırsa, din ona galip gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini nasıl yaşadı ve nasıl yaşanmasını istediyse, insanın güç yetirebileceği dini hayat işte odur. Bilin ki sizden hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz. Bir insan gece gündüz ibadet etse, Esved bin Yezid ennehai, Mesruk veya Tavus gibi kullukta bulunsa, bu ameller onun kurtuluşu için yetmeyebilir. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarıdaki hadisi duyunca hemen akıllarına Efendimiz gelir. Çünkü onlar için Allah Resulü'nün durumu hem bir kıstas hem de emniyet ağırlıklıdır. Bu itibarla da hemen onun akıbetini sorarlar. Ente ya Sen de mi amelinle kurtulamazsın ya Rasulallah. İşte mahviyet. İşte Allah Celle Celaluhu karşısında kulun takılması gereken tavır ve kendi büyüklüğü ölçüsünde müthiş bir cevap. وَلَا <gülüyor> Evet ben de, eğer Rabbim beni katından bir rahmet ve lütufla kucaklamazsa, mahviyet demiştik. İşte onda mahviyet bu kadar derin, ve bu kadar köklüydü. Onun bir mahviyet örneği olduğunu bir kere daha hatırlatıp ibadetteki derinliğine intikal etmek istiyorum. O bir hadislerinde şefaat li min Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir buyururlar. Allah Celle Celaluhu onun şefaat hakkını ötelerde böyle değerlendirecektir. Zaten bizim bütün ümidimiz de bu değil mi? Sonsuz günah işledik. Ama yine de boyunlarımızda tasma, onun azat kabul etmez köleleri olduğumuzu itiraf ediyor. Bizi de şefaati içine almasını istiyoruz. Günahkarız. Ancak başka kimseye kulluk yapmadık. Olduksa O'nun kapı kulları olduk ve bu hissimizi Mevlana'nın sözleriyle dile getiriyoruz. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar azad olunca şad olur. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum. Ve inanıyoruz ki, bizim bu yalvarış ve yakarışlarımız, Cenab-ı Hak tarafından duyulup isaf buyurulduğu gibi şefaat arzumuz da mevsimi gelince Allah Resulü tarafından lütfedilecektir. Bu mulahaza ile kapısının tokmağına bir kere daha dokunuyor ve şefaat yaraşurullah diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük günah işleyenlere şefaat edecektir. Biz de daha buradayken ona adres bırakıyor, bize de şefaat etmesini istiyoruz. İçinizde böyle bir talebi olmayacak birinin varlığını düşünemiyorum. Öyleyse herkes ona şimdiden dehalet edip adres bırakmalıdır. Bu müracaatı onun duyacağından da kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Görmüyor musunuz ki namazda tahiyyat okurken, Selamünaleyküm, ve, ve Diyor ve doğrudan doğruya ona hitap ediyoruz. O duymasa ona hitap edilir mi? Demek ki duyuyor ve Cenab-ı Hak da bizim namazda ona doğrudan selam vermemizi istiyor. İşte şefaat dairesini bu kadar geniş tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın başka bir hadisinde ki zaten. Bizim üzerinde durmak istediğimiz hadiste budur. Önce en uzak daireden başlayıp, en yakın daireye kadar kavim ve kabilesine seslenerek şöyle buyuruyor. Ey Kâb bin Mürre oğulları! Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın, zira ben ahirette sizin adınıza bir şey yapamam. Ey Abdümenaf oğulları! Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın, Zira ben ahirette sizin adınıza bir şey yapamam. Ey Abdülmuttalip oğulları! Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın. Zira ben ahirette sizin adınıza bir şey yapamam. O gün değişik kabile ve kavimler, içlerinden çıkan şair ve muhariplerle övündüğü, ve bunları birer gurur vesilesi yaptıkları bir dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri mahviyet ve tevazu adına çok mühimdir O ki bir şair bir muharip değildir. O sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ve son peygamberdir. Buna rağmen kavim ve kabilesine Allah Celle Celaluhu huzurunda bir şey yapamayacağını söyleyerek, onların nebi bizden çıktı deyip kendilerini başkalarından üstün görme ihtimalini daha işin başında söküp atıyor ve onlara sorumluluklarını hatırlatıyordu. Kendisine en uzak kabile ve oymaktan başlayıp tedelli yoluyla en yakınlarına geldi ve Ya safiyyatu ammete Resulullahi la ugni anki mi Allahi şey'e Ey Allah Resulü'nün halası Safiye, sen de nefsini Allah'tan satın almaya bak, zira ahirette senin adına da bir şey yapamam, buyurdu. O Safiye radıyallahu anha ki, Hazreti Hamza radıyallahu anhın kız kardeşiydi. Uhud'da Hamza şehit olunca kardeşini görmek istemiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dayanamaz diye mani olmaya çalışmış, fakat bu yiğit kadın, Allah'a ulaşmış bir ruhu görmek için mi, hınçla bilenmek için mi, gitmiş o paramparça olmuş cesedi doya doya seyretmişti. Evet, güçlü ve iradeli bir kadındı. Ancak bir erkek onun kadar metin olabilirdi. Safiye radıyallahu anha ki, Allah Resulü'nün havarim dediği Zübeyir radıyallahu anh'ın da anasıydı. Safiye radıyallahu anh'a ki, zalim haccaca karşı Kabeyi müdafaa ederken, asılmak suretiyle şehit olan, Abdullah bin Zübeyir'in babaannesiydi. Ve bütün bunlardan öte, o Safiye radıyallahu anh'a ki, Allah Resulü'nün öz halasıydı. Buna rağmen iki cihan serveri ona da böyle diyordu. Evet, Allah Resulü bir temkin ...tedbir ve denge insanıydı. Bazı kendini bilmezlerin yaptığı gibi, ...ahirette herkese el uzatabileceğini söylemiyordu. Hatta el uzatacağını söyleyemedikleri arasında, ...kendi kızı, ciğer paresi, ...peygamberlik günlerinin tek gönül meyvesi, Hz i Fatıma radıyallahu anha da vardı. Ve işte şimdi ona da aynı şeyleri söylüyordu. Ya Fatıma bint Rasulillah la Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma. Sen de nefsini Allah'tan satın al. Zihra ahirette senin adına da bir şey yapamam. O Fatıma radıyallahu anha ki gözüne ve hayaline hiçbir günah girmeden Hz. Ali radıyallahu anh ile evlenmişti. Zaten Yaşı yirmi beş olmadan da vefat edip gitmişti. Arkadan gelen bütün evliya asfıya onun nurlu neslinin semeresiydi. O ki sağanak sağanak vahiyyağın nebi evinde yetişmişti. O ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında Fatıma benden bir parçadır buyurmuştu. Ve yine o ki, cennet kadınlarının efendisi olduğu bildiriliyordu. Ama ona da Allah Resulü, Evet bu Fatıma radıyallahu anhaya da kendini Allah'tan satın almaya bak, nefsinin ipoteğini çözdürmeye çalış diyordu. Hayatını bu ölçüler içinde geçiren, Allah'a karşı edep ve saygıda zerre kadar kusur etmeyen ve kendisini büyüklüğünün alameti olarak bir hiç gören ve amellerine bel bağlamayan bu zahitler zahidi, bu insanların Allah'tan en çok korkanı ve bu ahiretin ne demek olduğunu herkesten iyi bilen zat, hiç imkan ve ihtimal var mı ki günah işlesin, inhiraf etsin, çizgisini kaybetsin, sonsuz defa haşa. F- ubudiyet ve kulluğu ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hele ibadeti Hele ibadeti Onun ibadetine bakan insan sanki o hayatında başka hiçbir iş yapmamış da hep ibadet etmiş zannederdi Evet o kulluğunda bu kadar derindi Zaten bütün güzelliklerde de o öyle değil miydi? Hangi sahada ona kim yetişebilmişti ki? Hayır, hiçbir sahada hiç kimsenin ona ulaşması mümkün değildi. O namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki, neredeyse ürperip ağlamadığı namaz yok gibiydi. Sahabe namaz kılarken, onun sinesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi ses çıkardığını söylemektedir. İçinde dönen boyunduruklar ve kulluğun o ağır mükellefiyetleri onu kaynayan bir kazana çeviriyordu. Elbette ki bu hal onun en yüksek seviyede kulluğunu ifa edebilme gayretinden ileri geliyordu. Namaz onun adeta şehvetle arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk ona namazın verdiği zevki vermiyordu. Onun içindir ki bir gün şöyle buyurmuştu. Hübbibe ileyyen nisa'u ve attiibu ve ju'ilet kurratu ayni fıssalâ. Bana üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku, namaz ise benim gerçek göz aydınlığım. Kadın bir erkeğin alaka duyması için en önemli unsurlardandır. Hz. Adem aleyhisselam yaratılırken bu duyguyla yaratılmıştır. Bu alakanın fazlalığı şehvettir. Şehvetse neslin devam etmesine verilen avans ve ücret demektir. Böyle bir unvan verilmeseydi, hiçbir insan neslini devam ettirmeyi düşünmezdi. Zira diğerleri, sadece angarya kabul edilecek mükellefiyetlerdir. Tek başına çocuk sevgisi de, neslin devamı için yeterli değildir. Onun için Allah Celle Celaluhu, erkeğin kadına, Kadının da erkeğe alaka duyması için şehveti yarattı. İnsan mahiyetinde var olan ve yaratılışla gelen bu duyguyu aşmak mümkün değildir. Mümkün olsaydı bunu başta Hazreti Adem aleyhisselam aşardı. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu fıtratı ve fıtri olanı konuşuyor, anlatıyor ve bana kadın sevdirildi buyuruyordu. O fıtratla, tabiatla iç içe olduğunu bilen bir peygamberdi. Onun getirdiği dinde ruhbanlık yoktu. Kendilerini ibadete vermek ve vakitlerinin bütününü Allah'a kullukta geçirebilmek gayesiyle hadımlaşmak isteyen ashabına o şöyle diyordu. Allah'ı en çok bileniniz ve ondan en çok korkanınız benim. Ama ben ibadet ediyorum, hanımlarımla da bulunuyorum. İstirahat ediyorum, gece ibadetini de yapıyorum. Oruç tutuyorum, yemek de yiyorum. Bu benim yolumdur. Benim yolumdan yüz çevirense benden değildir. O sallallahu aleyhi ve sellem tam bir denge insanıydı. Ve objektif prensiplerle gelmişti. Onun getirdiği din bir hanefiye-i semha idi. Ve herkesin rahatlıkla yaşayıp tatbik edebileceği bir sistemin de adıydı. O, sadece belli bir gruba hitap etmek için gelmemişti. Herkes içindi ve mesajı da herkesi kucaklıyordu. Güzel kokuya gelince, seçkin ruhlar güzel kokudan hoşlanırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ruhaniyatıyla öyle incelmiş... Ve cismaniyeti o derece rikkat kespetmişti ki, adeta ruhuyla atbaşı gidiyor ve meleklerle bütünleşiyordu. Ruhiyat başkadır, ruhaniyat başkadır. Hem ruhiyat hem de ruhaniyat sahibi olanlar, aynı zamanda nefsi safiyatın da sahibidirler. Safiyeye ancak nebiler ulaşabilir. Bu makamın zirvesinde de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Düşünün ki onun bedeni, Miraç'ta dahi ruhuyla olan yarışını bırakmamış, ruh nerelere çıkmışsa, Efendimizin bedeni de ruhuyla beraber orada olmuştur. Ben burada, Miraç'ın keyfiyeti üzerinde yapıla gelen münakaşaları tekrar edecek değilim. Cumhur-u ulemanın bu husustaki görüşü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca ruh ve bedeniyle beraber çıktığı şeklindedir. Onun bedeni o kadar ruhaniyat ve nuraniyet kesbetmiştir ki, ruhunun adımını attığı her yerde, bedeninin temaşa ve nazarı da vardı. Başkaları ruhlarıyla veya rüyalarında miraç yapabilirler. Ancak ruh ve cesetle miraç yapmak, sadece efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. O işin eri ve o yolun şehsuvarı odur. Güzel koku meleklerin ve ruhanilerin gıdasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla hem ruh hem de ceset itibariyle iç içe girdiğinden ve onlarla çok ciddi bütünleştiğinden dolayı güzel kokudan son derece hoşlanmaktaydı ki Güzel koku, onun içine adeta inşirah vermekteydi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana kadın ve güzel koku sevdirildi derken, ruh ve cesedinin ihtiyacını bir çırpıda bu ciheti camia ile ilan ediyor. Kendisine ait hususiyetleri anlatmış oluyordu. Ancak bu ilk iki mesele, tabii fıtri ve beşer olmanın gereğidir ki, Bunlarda başkaları da Allah Resulü'ne iştirak edebilirler. Yani kadını ve güzel kokuyu sevmek, sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus değildir. Çünkü bunlar, Cenab-ı Hakk'ın insan fıtratına yerleştirdiği duygularla sevilirler. Ve bu husus az çok herkeste vardır. Üçüncü hususa gelince, işte orada biraz durmak icap eder. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelince, O benim göz aydınlığım, o benim yavuklum ve o benim şehvetimdir der. Bizden birine en çok sevdiğimiz insanlardan birinin geldiği müjdelense nasıl sevinir ve kendimizden geçeriz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de namaza duracağı zaman, bizim bu duyduğumuz sevinçten yüzlerce kat fazlasıyla sevinç ve coşkunluk duymaktaydı. Hani uzun bir müddet Fatıma radıyallahu anhadan ayrı kalsaydı, sonra da ona Fatıma radıyallahu anhâ geliyor denseydi, o ne kadar sevinir, nasıl mesrur olurdu, işte namaz vaktinin geldiğini haber veren sesi duyduğunda da o, daha çok sevinir, daha çok mesrur olurdu. Çünkü namaz O'nun sevgilisi, namaz O'nun maşukası ve namaz O'nun gözdesiydi. Bu hadisi takviye eden Taberani'nin rivayet ettiği başka bir hadislerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah her nebiye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince, benim şehvetim gece namaz kılmaktır. Bunun manası şudur. Siz cismaniyetinize, bedeninize ait değişik zevkleri adım adım takip edersiniz. Size o zevkler adına gelen sinyaller, sizi tutar kendine cezbeder. Siz de o zevklerin ardına düşersiniz. Bana gelince ben vicdan denen vaizin, kalk namaz vaktidir sesini duyunca, Beni bu sinyal öyle ardına düşürür ve öyle kendimden geçirir ki, namazsız edemem. Gece namazı kılmadığım, gece kalkamadığım anlar, benim için en hüzün verici anlar ve dakikalardır. Ve benim için en zevkli ve saadet bahşi olan anlar da, namazda olduğum anlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğu ve Cenabı Hak'la olan irtibatı, ve aynı zamanda tevhid-i uluhiyeti ilan ve itirafı öyle derindi ki, şimdiye kadar bu derinliğe çok kimse akıl erdirememiştir ki, işte yukarıda naklettiğimiz hadis de bunun en açık örneğidir. Hz. Aişe Validemiz radiyallahu anha anlatıyor. Bir gece uyandığımda Allah Resulünü yanımda göremedim. Aklıma diğer hanımlarından birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım, elim ayağına dokundu. O zaman Allah Resulü'nün namaz kılmakta olduğunu anladım. Başı secdedeydi. Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve şöyle yakarıyordu. Allahümme inni eûzu bir rıdâke min sakdik ve bi mu'afâtike min uqubatik. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, Senden yine sana sığınırım. Celalinden cemaline, gazabından rahmetine, Azamet ve heybetinden, Şefkat ve re'fetine sığınırım. Zatını sena ettiğin ölçüde, Seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ederim. Senin komşuluğun, Yakınlığın azizliktir. Sana mucavir olan aziz olmuştur. Senin sena ve övülmen yücedir. Senin ordun mağlup edilemez. Sen vaad ettiğin şeyde vaadinden dönmezsin. Senden başka ilah, Senden başka mağbud da yoktur. Evet, onun namaza yaklaşması, Adeta bir şehvet yaklaşmasıydı. İsterseniz şimdi de Ebu Zer radıyallahu anh'ı dinleyin. Diyor ki, bir gece sabaha kadar namaz kıldı. Dua ayetleri geldiğinde o duaları ısrarla tekrar eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, namazını saygı, huşu ve taatin mozaiği haline getirirdi. Nafile namazlarında, secdede, rükuda, kıyamda okuduğu çeşitli ve çok uzun dualar vardır. O gün sabaha kadar, اِنْ <gülüyor> Ayetini okudu ve ağladı. O namaza bir türlü doyma bilmiyor, adeta hiç doyum noktasına varamıyordu. Şimdi de i̇bn Mesut Mesud radiyallahu anh'ı dinleyelim. i̇bn Mesut Mesud küfenin yüzünün akı, şanlı sahabe. Hanefi mezhebi ona çok şey borçludur. Alkameleri, İbrahim Neha'ileri, Hammad bin Ebi Süleymanları ki Ebu Hanife'nin hocasıdır, hep onun altın ikliminde yetişmişlerdir. Sahabe onu ehl zannederdi. Evet o, Allah Resulü'nün hanesine öyle teklifsiz girer çıkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an okutur, dinler ve ardından da, Kur'an'ı indiği gibi dinlemek isteyen İbni Ümmü Abd'den, i̇bn Mes'ud'dan dinlesin buyururlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an onu küfeye gönderirken, hicran ve üzüntüsünü şöyle dile getirmişti. Kufeliler, eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, Abdullah ibn Mes'ud'u, katiyen yanımdan ayırmazdım. Kısa boylu, sıska bacaklıydı. Ama o, bir ilim dağarcığı, daha doğrusu, bir ilim okyanusu suydu. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki: Bir gün Allah Resulü ile beraber gece namazı kılmaya hazmettim. Geceyi onunla geçirecek ve onun yaptığı ibadeti ben de yapacaktım. Namaza durdu ben de durdum. Fakat bir türlü rükuğa gitmiyordu. Bakara Suresi'ni bitirdi. Şimdi rükuğa gider dedim. Fakat o devam etti. Sonra Ali İmran'ı, sonra da Nisa suresini okudu ve ardından rüküa vardı. Namaz esnasında o kadar yoruldum ki, bir ara aklıma kötü düşünceler geldi. Bu kötü düşünce ne olabilirdi? İlk anda acaba Hz. Süleyman aleyhisselam gibi Allah Resulü'nü kıyamdayken vefat etti mi zannetti diye akla gelebilir. Onun için dinleyenler arasından biri sordu, ne düşünmüştün? İbn Mesud radıyallahu anh namazı bozup onu namazıyla baş başa bırakmayı düşünmüştüm. Abdullah İbn Amr da şu hadiseyi naklediyor. Bir gece Allah Resulü'nün arkasında namaza durdum. Durmadan şu ayeti okuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Rabbi inne ann adlna kesiran minennasi feman tabi'ani fa'ennehu minni. Allah'ım, muhakkak onlar insanların çoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa bendendir. Kim de isyan ederse gafur sensin, rahim sensin. İbrahim Suresi 36 Ve yine böyle hüzünlü olduğu bir gündü. Ağlıyor, ağlıyor, durmadan ağlıyordu. Cibril geldi, Allah Celle Celaluhu'dan selam getirdi. Ve Cenab-ı Hak, Muhammed'im niçin ağlıyor acaba diye soruyor dedi. O Allâmül Güyüb'tür. İlmi bütün eşyayı kuşatmıştır. Zaten hiç kimse onun ilim, kudret ve iradesinin dışında olamaz ama soruyor. Bu sormadan maksat, ister işhad, ister onun numuneliğini ilan olsun fark etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaktan cevap veremiyordu. Sadece dudaklarından şu kelime dökülebildi. Ümmeti, ümmeti. Dert ve ızdırap belliydi. Onun ümmeti. Cibril durumu adeta rapor edip götürdü. Ve Cenab-ı Hak onu ikinci bir selamla daha gönderdi. Ve onu şu sözlerle teselli buyurdu. İzheb ila Muhammedin fe kulla, inna fi Git Habibime selam söyle ve de ki Muhakkak ümmetin hakkında seni razı edecek ve seni asla tasa ve keder içinde bırakmayacağız O sallallahu aleyhi ve sellem ömrünü kullukla geçirmişti Namaz onun en sevdiği gözdesiydi Gece gündüz namaz kıldı ve hep öyle yaşadı. Nasıl yaşanırsa öyle ölüneceğini zaten o söylememiş miydi? Ve her fani gibi o da ölecekti. Ama o namaz demiş yaşamıştı ve namaz deyip hayata veda edecekti. Son günleriydi. Gözlerini açacak dermanı dahi kalmamıştı. Başından aşağıya bir kova soğuk su dökülünce gözlerini açıyor, şayet bir tek kelime söyleyecek kadar dermanı varsa, ''Cemaat namazı kıldı mı?'' diye soruyordu. Ancak bu kadarcık dahi enerji sarfı, efor, onun dermanını tüketiyor ve yine bayılıyordu. Dökülen soğuk suyla kendine gelince sorduğu soru yine aynı soruydu. ''Cemaat namazı kıldı mı?'' ''Hayır.'' Cemaati saatlerden beri onu bekliyordu. Gözler hep kapısındaydı. Ne zaman perde aralanacak ve mescide yine güneş doğacaktı? İşte bunu gözlüyorlardı. Çoğu o güneşin batmak üzere olduğunun farkındaydılar. Ancak buna bir türlü inanmak istemiyorlardı. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, artık namaz kıldıracak takatinin olmadığını anlayınca, Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Biraz kendinde iyileşme hissedince de mescide doğru yürüdü. Bir kolundan amcası Abbas radıyallahu an diğerinden de amcasının oğlu ve aynı zamanda damadı Hz. Ali radıyallahu an tutmuş ayakları sürünerek mescide götürülmüştü. Her halinden ve her hallerinde namazın ihtişamı namazın değeri, namazın büyüleyiciliği dökülüyordu. Kendisinden sonra imam olacak zatın arkasına durdu ve namazını oturarak kıldı. O bu şekilde mescide sadece iki defa gelebildi. Birinde namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh de arkadakilere onun sesini duyurdu. Diğerinde ise namazını Hazreti Ebu Bekir anh'ın arkasında kıldı. Cemaatine kendisinden sonra gelecek imamı adeta işar buyurdu. Bir kere daha, evet o namazla ve cemaatle bu derece bütünleşmişti. Son anına kadar da cemaati terk etmemişti. Hatta ayaklarını sürüye sürüye mescide gelmiş ve namazını cemaatle kılmıştı. Ahmet İbni Hanbel'e göre cemaat farz-ı ayimdir. Zira Allah Celle Celaluhu, rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara Suresi 43 buyurmaktadır. İmamlardan bazıları cemaati namazın erkanından sayarlar. Cemaatsiz namaz onlara göre namaz değildir. İmam Şafii'ye göre cemaat farz-ı kifayedir. Hanefi mezhebinde ise sünnet-i müekkededir. Bu imamlardan bazıları ise cemaati vacip kabul etmektedir. Biz burada meselenin fıkhi tahlilini yapacak değiliz. Sadece küçük bir hatırlatma olsun diye bu kadarcık temas ettik. Esas konumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyeti, kulluğunda gösterdiği titizlik ve namazındaki derinliğidir. Sıradan bir insan dahi şuuruna ererek namaz kılsa, bu namaz onu fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar. Bir namaz ki onu kılan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir, onu nasıl günaha bırakır? Hayır, hiç bırakmamıştır, bırakmaz. Onun kıldığı namazı, Hz. Aişe Validemiz radiyallahu anha anlatırken, Öyle kıyamda dururdu ki sorma gitsin. Öyle rükua varırdı ki sorma gitsin. Ve öyle secde ederdi ki sorma gitsin der ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazın güzelliğini bu ifadelerle anlatmaya çalışır. Cenab-ı Hakk'ın varlığına başka hiçbir delil olmasa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namaz delil olarak yeter. Çünkü onun bütün namazında, namazının rükunlarında adeta Cenabı Hak tecelli ederdi. Hiç namazı böyle olan bir insan günaha meyleder mi? Onun ibadeti bir bütünlük arz ediyordu. Namazı en mükemmel şekliyle eda ederken başka bir ibadet çeşidi olan mesela orucu da ihmal etmiyordu. Haftanın bir iki gününü mutlaka oruçlu geçiriyor. Hatta bazen de o kadar uzun süre oruç tutuyordu ki, sanki hiç iftar etmiyor zannedilirdi. Bazen de işi fıtri seyrinde bırakır ve herkes gibi iftar ederdi. Ancak oruçlu olduğu günler diğerlerine kıyasla daha çoktu. O sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman savm-ı visal yapardı. Yani hiç iftar etmeden birkaç gün üst üste oruç tutardı. Sahabe onun orucuna özenir ve onu taklit etmek isterlerdi ama bu çok zordu. Bir defasında Ramazan'ın son günleriydi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savm-ı visale niyetlenmişti. Sahabe de aynı şekilde niyet ettiler. Ancak oruç birkaç gün uzayınca hepsinin dermanı kesildi. Bereket bayram gelmiş ve herkes sevinmişti. Zira bayram bir gün daha gecikmiş olsaydı, adeta hepsi dökülecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların bu durumunu görünce tebessüm buyurdu ve eğer bayramın gelmesi gecikseydi, ben yine oruca devam edecektim dedi. Ardından da, kendisinin güç yetirdiği bu ibadete onların gücünün yetmeyeceğini söyledi. Çünkü Allah bana, sizin anlamayacağınız tarzda yedirir, içerir buyurdu. Bilhassa Ramazan ayının son günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, paçaları sıvar ve bütün gününü ibadetle geçirirdi. Sanki bu günlerde onun sırtı hiç yere değmezdi. Yazın en şiddetli günlerinde de Allah Resulü oruç tutardı. Birçok muharebede o hep oruç tutmuştu. Hele bazen harp öyle şiddetlenirdi ki, Bunlardan biri itibariyle kendisiyle beraber, Abdullah ibn-i Revaha radıyallahu anh'ten başka oruç tutan kalmamıştı. O, oruç insanı günaha karşı koruyan bir zırhtır demişti. Ve bu zırhın en sağlamını da, Kendisi giymiş, ...ve korunmuştu... <Gülüyor>